رهم بيفعلون ما يأمرون. صلّك الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تزوج اللّه كفية ووقية. صلّك رسول الله فيما قال ونتقه بيب الله الملك العزيز المتعال. شک عزيز ومتهم سمنار. Bugünkü dersimizde, aile yuvasında saadetin teessüsü için, aile rei ve hanımının nelere dikkat etmesi gerekir? Karı koca arasında nasıl muamele etmeli ki bu saadet devam edebilsin ve bir neslin hayırlı yetişmesi için bunların nelere dikkat etmesi gerekir? Bunlar üzerinde bahşi beyan edeceğiz. Allah cümlemizi saadetin ışığından ve nurundan mahrum etmesin. Mümin kardeşlerim, bir insanın nefsinin şerrinden, zamanın fitnelerinden emin kalması için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gençlerimize ve hatta yaşlılarımıza evlenmeyi emir ve işaret buyuruyorlar. Bir kimse fahir, Mudaher, temiz ve günahlardan pat olarak Allah'ın huzuruna çıkmak isterse evlensin. Çünkü evlenmekte saadet vardır diye işaret ediyorlar. Nitekim dersimizin serlevasını tezgin eden hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz Zişan Efendimiz, ''Men te ve Celillahi küfiye ve vukiye'' diye buyuruyorlar. Bir kimse Allah için evlenirse... Allah için evlenmek demek hocam? Herkes kendi için evlenir, zevki için evlenir. Müslüman kardeşlerim, bir genç İslami noktayı nazardan evleneceğinde daha çok haramlardan sakınmak için, fena yollardan çekilmek için, nefsinin şerrinden mahfuz kalmak için, Resulullah'ın sünnetine ittiba etmek için, madem ki yevmi cezada, İnananların çok olmasıyla Rasulullah mübahat edeceğim buyuruyorlar. Hayırlı nesil namuslu evlat yetiştirmek için, ailevi saadet kurmak için evlenirse... ...onun bu hali kendisine saadet yönünden kafidir ve bütün kötülüklerden vikaye edilmiş sayılır buyuruyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde evlenen yalnız sehbeti için değil şer'i ve ilahi düşüncelerle, manevi hikmetlere dayanarak zevuc etmeli. Muhtemel Müslümanlar, aile reislerinin çektiği mihnetler meşakkatler dükkanında, tezgahında, masasında, kasasında, dairesinde birçok külfetlerle gidip rızk toplayıp getirmesi ve kazandığını çoluğu, çocuğu ve ailesi için harcaması, dini bakımdan üzerinde durulmak icap ederse, uhlevi bakımdan değerlendirmek lazım gelirse, harcadığı tek kuruşundan büyük servetine varıncaya kadar Cenab-ı i Zülcelal bir lirasını zayi etmeden hasenat defterine kaydediyor muhterem Müslümanlar. Aile reislerinin yaptığı bütün masraflar sadaka mukabilindedir. Sadaka yerine geçer, Cenab-ı Hak meccu üretecektir. Bunu muhterem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şeriflerine şöyle işaret ediyorlar bakınız. Ma efam tenefseke fehveleke sadakatun Nefsine isam ettiğin zaruri ihtiyaçların için harcadığın şeyler senin için sadakadır, sadaka vardır, İsraf etmediğin, sefaate harcamadığın takdirde. 1. Ve ma efam teveledeke fehveleke sadakatun. Evladına harcadığın şeyler Elbisesine, yemesine, içmesine, kalemine, defterine, ayakkabısına, bütün masraflarına varıncaya kadar Allah için yavruna masraf ettiğin şeyler aynen bir fakire verdiğin sadaka ve belki fazlasıyla ezir karşılığıdır. Cenab-ı Hak mükafatlandıracaktır seni kardeşim. Öyleyse ben zahmet çekiyorum, ben küfetlere katlanıyorum, ben birçok çillerin içerisinde alın teriyle getiriyorum, siz de harcıyorsunuz, kazanıp da toplamaklığım gerekirken sizin yolunla feda ediyorum falan diye, aile ocağında kızma, darılma, nizamını bozma, huzurunu ihlal etme, yaptığın bütün masrafların israf olmadığı müddetle aynı hayırdır. Camiyi sarf etmiş gibi, Kabeye sarf etmiş gibi, ilme sarf etmiş gibi, milletin ayağının altına döşemiş gibi aynen sadakadır muhterem ve Ve ma et amte ken Aileye masraf ettiğin, yemesi, içmesi, giymesi. Yalnız lüksü yok muhterem Müslümanlar. Lüks için bir şey diyemem. Zaruri ihtiyaçları, vesat haliyle ihtiyacı olan yerlere sarf ettiğin şeyler, fevve leke sadakatın, senin için sadakadır. Yani, Kafana gelen bir kimse Allah için dediği zaman verdiğinde nasıl mükafat alırsan aileye masraf ettiğin yerlerden fazlasıyla Cenab-ı Hak mükafat verecektir. Hatta Müslümanlar burada hemen şunu ilave edeyim. Bir kimse ibadete çekilse, eline tesbihini alsa, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah dese, Elhamdülillah, Elhamdülillah dese, Allahu Ekber, Allahu Ekber dese, çoluğu çocuğu da, yamalı elbiseyle getse, sofrasına katık koyamasa veya yavrusu layıklı vesile mektebe giderken, temiz bir elbiseyle, defteri, kalemi, çantası pırıl pırıl tahsile devam edemese, acaba bu zatın ibadatı, taatı karşılığında Cenab-ı Hak'tan göreceği büyük mükafat olacak mıdır? Ahir zaman peygamberi, ehl-i bir başkasına muhtaç edenleri ikat ederek bir hadis şeriflerinde Cefa bilmer ismen en yuzı aman yekut. Rızkı üzerine olan kimselerin maiyetini temin etmeyen kimseye bu günah yönünden kafidir diyor. Çalışacaksın, koşacaksın, terleyeceksin, kazanacaksın. Her gün sabah dükkanını açacaksın, dairende masayın başında pırıl pırıl oturacaksın. Vazifenin yerli yerince yapacaksın. Aldığın halal maaş kazandığın tıyıp ve temiz rızkını aileyin saadeti yolunda bezledecektin, Cenab-ı Hak nafile ibadetin üzerinde belki on kat fazlasıyla ezir ve sevap insanı diyebilir muhterem sumalar. Çünkü ahir zaman peygamberi bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyorlar. İnsanların en hayırlısından bahsederek, ''Hayrunnaz menlem yetruk dünyahu li ahiratihi'' Velemi Türk ahiretahuli dünyahı, velemi kün kellen alen nas? Müslümanların, insanların en hayırlısı, dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için dünyasını terk etmeyen, ikisini beraber götüren insan. Muterem Müslümanlar, namaz vaktinde camide, Ramazanı şerifte oruçlu, zekat vaktinde fakire, zayıflara dağıtır zekatını. Hac üzerine farz olduğu zaman Allah'ın Kâbesi'nde Cenab-ı Hâlet-i Zülcelal'in bütün emirlerini tutar, uhrevi amellerini yürütürken, dünyevi bakımdan da her an saatinin başında vazifesinin üzerinde. Müslüman kardeşlerim. Her iki tarafı da ihmal etmiyor. وَلَمْ يَكُمْ kellen عَلَى النَّاسِ NASA'da yük olmuyor, bağır olmuyor, el açmıyor, kimseye muhtaç olmuyor. Kendi yağıyla, kendi kavrulmak suretiyle, hızgıyla geçinip gidiyor. insanların en hayırlısı budur buyurlar Peygamberi Cişan Efendimiz. Mümin kardeşlerim, bir kimsenin muhtaç duruma düşmesi, bir kimsenin el atması yalnız maddi haysiyetini ihlal etmez. Manevi bakımdan da o zatın şerefini yıkar ve mahveder. Maddeten insanlar arasında sevilmez hale gelir. Çünkü herkese yük. Herkese bağır, herkese ağırlık oluyor. Bu böyle olduğu gibi maddi cihletten, manevi bakımdan da çalışmayıp el açanları Allah da sevmiyor, Resulullah da sevmiyor. Çünkü İslamiyet, aciz dini değildir. Meskenet dini değildir. Kardeşlerine yük ve bağır olma dini değildir. Tembel tembel yatma dini değildir. İslamiyet, mücadele dini, mücahede dini, çalışma dini sayı gayret dini ve bütün hayatı ilahiyesinde çalışınız, ahiretinize azık hazırlayınız. Ahirete azık hazırlanması dünya saadetine bağlı muhterem ihtimalar, dünyevi saadeti yıkık olan insanlar ahiret ve Allah'ına nasıl imkan ve fırsat bulup hazırlanacaklar? Öyleyse burada şunu tekrar ifade ediyorum. Aileyin ihtiyacına... Evladın ihtiyacına, nefsinin ihtiyacına, anne ve babanın ihtiyacına, kardeşin ihtiyacına cevap olmak üzere harcadığın şeyler, Allah'ın Resulü buyuruyor ki, فهوه leke صدقاتون, bunların hepsi senin için defterine sadaka olarak yazılacaktır. Pek çok meccur olacaksın. Hatta muhterem Müslümanlar, şunu da arayacağım size, bakınız. Topkapı Müzesi'ni gezerken, Orada güzel yazılar, güzel levhalar dairesi vardı evvelce. Herhalde şimdi de o yazıların orada bulunduğunu tahmin ediyorum. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerini öyle buyuruyorlar: Günahlardan öyle günahlar vardır ki Cenab-ı Hak onları aile yuvasının rızkını temin yolunda çekilen meşakkatler karşılığı affeder buyuruyor Peygamber Efendimiz. Akşam yatarken yarın Nasıl bir iş bulsam da çoluk çocuğumu namerde değil, bir ferde dahi muhtaç etmesem. Veyahut dairesinde işleri ağır, memleket ve milletine hizmet yolunda mümkün olduğu kadar zahmet çekiyor, elem çekiyor, evine geldiği zaman yorgun düşüyor. Ya Rabbi bu ailemin rızkını, evladımın rızkını temin yolundaki yorgunluk ne zamana kadar devam edecek? Kalbine bu yolda gelen gam, elemden dolayı Cenab-ı Hak, Tövbesiyle affetmediği büyük günahlarını affedecektir buyuruyorlar ahir zaman peyamberi. Müslüman kardeşlerim, aile saadetinde Cenabı ı halif Zülcelal aile reisinin gönlünü almak için evine harcadığı bir kuruşu dahi zayi etmiyor, onu sadakadan sayıyor. Vel yedül ulyâ hayrummi yedis süflâ ile efendimiz harcayan, elinde parası bulunan, cebinde parası bulunan, Çalışan bir kimse daima muhtaç olup da el açan kimseden hayırlıdır, hayırlıdır, hayırlıdır buyuruyorlar Peygamberi Cişan Efendimiz. Öyleyse hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışma düsturunu levha olarak hem gönlümüze hem kafamıza ve hem de evimize asmalıyız muhterem Müslümanlar. Bunun ibret ve altında çalışmalıyız. Mümin kardeşlerim, aile reisi namuslu terbiyeli, çalışkan, iffetli, müstakim, dürüst, evladına baba, ailesine koca, saadetin, cennetin yolunda bir insandır. Acaba o evin hanımı nasıl olursa Allah ondan razı olur? Bir kadın Allah'lık bir kadın olmak için hangi şartlara, hangi vasıflara dikkat etmeli? ahirette cenabı hak müslüman kadını olarak hangi hanımların elinden çıkar da kendilerine cenneti lütfeder? Bakınız bunu da yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine soruyorum. Siz de evinize vardığınız zaman refikanıza bunu olduğu gibi duyurulur. Onun da cennetlik bir hanım halinde yaşayabilmesi için riayet etmesi icap eden şartları dinlemesi, bilmesi ve tatbik etmesi gerekir muhterem sumalar ahir zaman peygamberi buyuruyorlar ki mer bir kadıncağız beş vakit namazını eğer kılarsa muhterem Müslümanlar çünkü o da mükellefedir ona da hitabı ilahi varil olmuştur o da namazını kılacaktır mümine hatundur Allah'a imanı vardır ahirete inanmıştır ebedi saadete talipse bir kadıncağız namazını kılacak muhterem Müslümanlar Kadınlarımızı ihmal etmemeliyiz. Onlara ilmi haller götürüp okutmalıyız. Duyduğumuzu onlara söylemeliyiz. İşittiklerimizi de ikaz etmeliyiz. Hatta ben bazen öyle diyorum. Dini olan, İslami olan, ahlaki olan, insani olan bütün yeni neşriyatı eve almak suretiyle bir kütüphane cihazda onu toplamalı. Akşamları evin kızı veya oğlu hangisi daha güzel okursa eline her gün bir eser vermeli, gündelik hiç olmazsa yarım saat aile yuvasını yetiştirici yurt haline getirmeliyiz. Cemiyet böyle düzelir, böyle kalkınır muhtemelen Müslümanlar. Ya uyuyun elinden tutacaksın, ailenin elinden tutacaksın, yemeğin yedikten sonra, yatsı masını beraber kıldıktan sonra veya sen camide kılıp döndükten sonra oturacaksınız, ahlaki bir eser, Kur'an'a ait bir eser. Hz. Muhammed'e ait bir eser İslami bir eser, imani bir eser açacaksınız yalnız bunlarla kalma ecdadıyın tarihini de okut Müslüman kardeşim ecdadıyın tarihini de okut nasıl müminlermiş, nasıl Müslümanlarmış, nasıl diyarlar fethetmişler, nasıl surlar açmışlar nasıl kalalara girmişler nasıl alemi İslam'ın hatta dünyanın şahikalarına tevhidin alemini, bayrağını, sancağını dikmişler, bir yavrucağız tam kapasiteli bir Müslüman evladı olması için mutlaka ecdadının tarihinde adım adım, satır satır, karış karış bilmeli muhterem Müslümanlar. Onları öğretmeli. Ailesine hususiyle insan, yavrularıyla beraber namazı emretmeli. Bu mavzu üzerinde namaz bahsinde ayrıca duracağım için fazla uzatmıyorum sözü. Eğer kadın beş vakit namazını kılarsa bir. Ve şehreha", Ramazan geldiği zaman kocasıyla beraber eğer orucunu tutarsa, muhterem Müslümanlar, geceleyin kalkıyor, ocağını yakıyor, yemek hazırlıyor, çoluk çocuğu ve kocasıyla beraber oturuyor, neşe içerisinde sahur yapıyorlar. Muhterem Müslümanlar, hanımcağızın zoruna gidebilir belki, biraz erken kalkmak, ocağını yakmak, yemeği üstütmek veya bir şeyler hazırlamak, fakat şuna emin olunuz, şuna emin olunuz, açık olarak ifade edebilirim. Bir mücahidin hudut boyunda memleket ve millet hayrına canını feda etmek için cihad ettiğinde aldığı ecir ve sevap neyse bir ailenin evinde sahur hazırlamaktan aldığı zahmetin mükafatı onun kadar dolgundur. Daha şunu söyleyeyim mümin kardeşlerim. ehli iyalinin Evladı ve kocasının evinde bulunanların sahurunu neş'e ile hazırlayan bir hatuna nafile hac sevabı verecektir Mevla derse mübala olmuyorum. Bunlar bir yük değil kardeşlerim. Boşa giden ameller değil. Ahir zaman peygamberi bir gün öyle buyurmuşlardı. Ace benli halil mümin, küllühü hayır. Müminin haline teaczip edilir. Her şeyi hayırdır onun. Kardeşlerim, müminin, iman ehlinin haline taassüf edilir, buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Onun her şeyi hayırdır. Mahza hayır. Ya Resulallah, yemesi, içmesi, uyuması, kazanması, birçok maddi halleri var. Onlarla mı hayırdır? Ahir zaman Peygamberi buyuruyor ki, dükkanını açan bir kimse, evladı ı iyalini namerden muhtaç etmemek için, Rabbim'in yolunda hazal, halal kazanacağım diye sefengi kaldırır veya dairesine bu adımla, bu niyette girerse akşama kadar kazancında nazile ibadet etmişçe ezir vardır buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Sofrasına oturur, sofrasına oturur. Ya Rabbi, yemekle, içmekle vücuduma gıda temin edeceğim. Bu gıdayla ile sana kulluk edeceğim. Sana imanıma kuvvet olacak namazda duracağım, oruç tutacağım, senin yolunda icab ederse memleket, millet, vatan, hürriyet, istiklal, sancak ve bayrak yolunda cihad için vücuduma kuvvet temin edeceğim, niyeti böyle hayır olursa eğer yemesi de içmesi de aynen ibadettir, buyurur ahir zaman peygamberi. Müslüman kardeşlerim, dostlarıma, burdurlu cemaatime bahşiş dağıtmıyorum, haşa ve kella benim değil, aynen ahir zaman peygamberinin sözüdür bunlar. Bir kimse yatıyor, uyuyor. Bu da mı hayır ya Rasûlullah? Akşam yatan bir kimse yatağına girdiği zaman Eûnzü Besmele'yi çekip muhterem Sımanlar Ayetel Kürsüyü okuyor. Üç ihlas okuyor. Ulaunzi bir ulaun Rabbin Ulaunzi bir Rabbin okuyor. La ilâhe illallah Muhammedur Rasulullah diyor. Yanını yaslığa koyduğu anda uyuyacağım, erken kalkacağım, sana ibadet edeceğim işimin başına neşeyle gideceğim ailemin hizmetinde çoluk çocuğumun rızkını halal temin edeceğim diye uykuya varırsa sabaha kadar uyuduğu uyku aynen ibadettir, aynen nafile taattır Mevlasına Müslüman kardeşlerim müminin hali bu bakımdan cidden açıktır ayağınıza bakan, basan tiken günahınıza kefarettir kalbinize gelen elem günahınıza kefarettir Gönlümüzden geçen huzun, günahınıza kefarettir. Çektiğiniz belalar ve çileler, günahlarınıza kefarettir. Fahri kainat efelimiz, herhangi bir kimseden rencide olan bir kimse, sabrede dek la havle derse, Rabbi onun karşılığında büyük mükafat verecektir. Bu kadar şeyleri dahi Mevla-i mütealimiz katkiyen Sözü şuradan açmıştım. Sahurda erken kalkıp, olmazsa yarım saat üç tere çoluk çocuğundan sofrayı hazırlayıp getiren bir kadıncağıza Cenab-ı halif Zülcelal cephedeki mücahitlerin, hat yolundaki hacifendilerin, nafile haccının ecir ve sevabını lütfedecektir. Zerre kadar mübalağa olmadan söylüyorum muhterem sumallar. Hanım eğer orucunu da tutarsa, beş vakit namatıyla beraber ve hafizat tercehe kendisini şehvetten de korursa, muhterem sumallar yani, başka ve yabancı erkeklere bakmaktan gözünü, elini, onların elini tutmaktan, sesini ve nefesini, bilhassa iffet ve namusunu muhafaza ederse, ahir zaman peygamberi açıkça ifade ediyor, iffetini ve namusunu da muhafaza ederse, ben kocam içinim, kocam da benim için derse, hiçbir yabancı erkeğe iltifat etmezse, Evinde namusuyla, terbiyesiyle, hissetiyle oturur, kocasının getirdiğine razı olur, kimsenin kocasının elindekine veya kesesindekine veya kazandığına veya dünyanın diğer maddi yaldızlarına kendisini kaptırmadan yavrularına anne, kocasına hanım olarak devam ederse ve etaat zevceha, kocasının da dediği her şeyi tutarsa, her şeyi tutarsa deyince, tabii Allah yolunda hizmet yolunda, Cenab-ı Hakk'a itaat yolunda kocasının dediği her şeyi tutar, itiraz etmezse, kocasının kalbini kırmazsa, kötü muamele etmezse, kırıcı cevap vermezse kocasının kendisi için hem cenneti ve hem de narı olduğunu bilirse muhterem Sumallar, o kadar ki o kadar ki Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri hadiseyi baştan netlediğim muhterem Müslümanlar çünkü bir ibret levhasıdır Medine'yi i eder bir Medine'li geliyor bir Medine'li geliyor devesinden şikayet ediyor Ya Resulallah önüne geleni kapıyor, arkasına geleni tepiyor, yanına kimseyi vardırmıyor hizmet hususunda bir türlü yaklaşamıyoruz. Bu kadar aşırı hareket ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki beni şu devenin yanına götürür müsünüz? Sahih eserlerden olarak söylüyorum husus ile Bağdat Kadısı, imamı ı Maverdi diye bir zat var muhtemelen O günün aydınları, münevverleri, teylif sahibi, tasnifatı olan, kitabı olan sevahtan bir tanesidir. Mühim bir zattır ilim yolunda. Bu zatın ilanı nübüvvet diye mucizatı Muhammed'den bahçelerin bir eseri var. Orada naklediyor açık ve salih olarak. Diğer bütün mucize bahçelerinde kitaplarımız nakleder. Tam bahçeye varılıyor. Peygamber Efendimiz duvardan içeriye giriyorlar, kapıdan içeriye. Bahçe sahibi diyor ki, deve karşıdaki deve, yalnızca Ya Resulallah, biraz aşırı hali var. Sakın yanına kadar varmayın, size bir zararı olmak ihtimali var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiç böyle bir söze kulak vermeden devenin yanına kadar varıyor. Deve Peygamber Efendimiz'i görür görmez muhterem Müslümanlar, aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e doğru geliyor yere çöküyor ve yüzünü Peygamber Efendimiz'in ayaklarına sürüyor, gözünden yaşlarla beraber. Olur mu deme! Allah'ın peygamberlerine olan muamelesi bize benzemez. Onlar istisnai tecellilere masardılar. Onların bu haline mucizevi hal denilir. Harikalar onların elinde tecelli eder, akıl ve mantık ölçüsüyle bu işin içerisine giremezsin. Mevlana tabiriyle mucizeler diyarına varıldı mı? Mu, mucizeler kapısının önünde duruldu mu? Akıl şamura gömülmüş eşeğe benzer. Devindikçe batar bu terem şumalar. Buradan o bir tarafa imanınla, irfanınla, aşkınla, vicdanınla, tefekkürünle ulvi ve ilahi düşüncelerinle gireceksin. Aksi halde mantıkla akıl mucizenin önünde ilk defa görür, görmez iflas edecek ki ona mucize densin. Peygamber Efendimiz devenin o halini ashabıyla beraber görüyorlar. Sahabeden birçokları bahçe sahibi de beraber. Ya Resulallah, hayvana dahi sizin önümüzde secde ediyor. Müsaade ediniz biz de size secde edeceğiz diyorlar. Evet. Hayvanlar bile size secde ediyor Ya Resulallah. Müsaade ederseniz biz de size secde edeceğiz. Ahir zaman peygamberinin orada şu sözü kaydedilmiş bu Müslümanlar bütün hadis kitaplarında levkuntü amiran ahaden en yesceli ahadin lemer tuz zevce de zevciha eğer Allah'tan gayriye secde edilme emri verilseydi Cenab-ı Hak'tan ben de bir kimseye Allah'tan gayriye secde et diye emredecek olsaydım hanımların kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim buyular akhir zaman talebdir Allah'tan gayriye secde olmaz mahluka secde edilmez mahlukun önünde secde tavrıyla da eğilmek aynı küfürdür muhtemem Müslümanlar Cenab-ı Peygamberimiz öyle buyuyorlar. ben bile olsam ahir zaman peygamberi bile olsam mahluka eğer secde edilseydi kendime secdeye müsaade etmezdim de kadınların kocalarına secdelerini emrederdim buyurular ahir zaman peygamberi ki ona da müsaade yok gayet tabii öyleyse bir hanımcağız Kocasına itaat mavzuunda ona secde eder değil, secde edercesine tahiyede, sevgide, bağlılıkta, hürmette ve tazimde bulunacaktır. Bir kızcağız, bir kızcağız aslı saadette evlenme teklifi aldı. Allah'tan çok korkan bir kızcağız bu. İbni Hacer Heytemi Ezzavacir'in de naklediyor muhterem şimalar. Ben dedi Resulullah'a kadar gideceğim. Koca hakkından soracağım. Eğer koca hakkına riayete kuvvetim varsa evlenme teklifini öyle kabul edeceğim. Aksi halde kabul etmeyeceğim dedi. Resulullah'a kadar geldi. Ya Resulallah! Bana evlenmek teklif ediyorlar. Bense ebedi saadetin aşıkı bir kızım. Allahu zülcelalimden... O'nun rızasını ve cemalini, cennet ve nimetlerini isteyen bir kimseyim, bir mümineyim. Koca ile yaşamaklığın müddetinde O'nun bende olan hakkı nedir? Peygamberimiz buyurdu ki, ve Kocan senin hem cennetindir hem de narındır. Evet efendim, yani eğer kocana tam itaat edersen, Onunla cennete beraber gidersin, ona isyan ettiğin takdirde cehennemlisin. Nefsine uyar da, ona isyan eder, ona ağır söyler, onu kırar, onu rencide edecek olursan, senin kocan cehennemin olur diye burada Peygamber Efendimiz. Kızcağız, ben dedi kulum, nefsime mağlup olup kocamı kırabilirim, binaenle evlenmeyi kabul etmiyorum diye Peygamber Efendimiz'den ayrıldı muhterem sümallar. Yaşı geçince biraz ilerleyince kabul edip etmediğini bilmiyorum fakat vakıa bu budur, yani kadın kocasına bu suretle itaat eder. Ona karşı hürmetle sevgiyle bağlanır. Bu halinde devam ederse bu kadına kıyamet gününde denilir ki Fatihleri doğuran anneler, Kanunileri doğuran anneler, muhterem Müslümanlar namazında adresinde başının pırıl pırıl, mis kokulu örtüsü, elinin koka tetsihi önünün parıl parıl atlas teccadesi, bununla beraber bir ömür boyu kocasına itaat etmiş, hürmet ve tazinde bulunmuş bir anne, yarın huzurullaha vardığı zaman, Cenab-ı Halik-i Zülcelal tarafından ona denilecek ki ''Üdükülü, min ey evvabil zenneti si'ti'' ''Ey hanımcağız, dünyada hanım olarak yaşadın, ahirete hanım olarak irtihal ettin, huzurumuza hanım olarak geldin, şimdi bu halinle Cennetin 8 kapısından hangisini istersen dilediğin kapıdan gir.'' diyecek Cenab-ı Hak Cellevi Aleyhi Müslüman kardeşlerim, erkek, erkeklik, haystiyet ve şerefiyle, erkeklik ve karıyla üzerine düşen vazifeleri yaptı mı, Cenab-ı ona da diyecek, sıddık Ekber Efendimiz'e dediği gibi, bir gün ben size işaret etmiştim, mesabi hadislerindendir, Peygamber Efendimiz, Cennetin sekiz kapısı vardı diye buyurmuşlardı. Bunların hepsi ayrı ayrı amellerin kapıları. Tevbe kapısı, namaz kapısı, cihat kapısı, efendim, oruç kapısı, haç kapısı ve Rabbü ve Kemal Hazretlerine karşı sevgi ve muhabbet, aşk kapısı faraza. Sekiz tane kapı, her amelde ileri gidenler bu kapılardan ayrı ayrı girecekler. Sıddık Ekber kalkıyor, ya Resulallah sekiz tane kapıdan da girecek er yok mudur? Ahiret zaman peygamberi cevap olarak ya Ebubekir sekiz kapıdan da girecek erler olacaktır ve sen o erlerden birisin diyor. Vurdumlu kardeşim ben de sana diyorum ki bugünden eğer erliğini korur dünyevi bakımdan istikamet ve dürüstlükten namus şarlığtan ayrılmaz. Evinin üzerine kanatlarını gerer Allah'a kul Milletine hadim, her yolda hayırlı bir nesil yetiştirerek, ahirete gülerek girersen, cennetin sekiz kapısından da girmek salahiyetini Rabbü Zülcelal'imiz sana da lütf edecek Yeter ki sen vazifeni bil ve Allah yolunda ol. Hocam, evdeki muamelelerimizde nasıl bir yol tutmalıyız ki mutlak muvaffak olalım? Mutlaka Ailevi muamelemizde birçok pürüzler çıkıyor. Önümüzde bazı hendekler, bazı çukurlar meydana geliyor. Zaman zaman saadetimizin sarsıldığını görüyor ve müteessir oluyoruz. Acaba bu saadeti istenilen ışığın önünde, arzu edilen ahet ve nizam içerisinde götürebilmek, devam etsilebilmek için hangi şartlara bilhassa dikkat edelim? Müslüman kardeşlerim, bu yine benim sözüm olmayacak. Ahir zaman peygamberinin sözü olarak size hesap ediyorum. Ayşe annemize, Ayşe annemize bir gün Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hazretleri hitap ederek şöyle buyurmuşlardı muhterem şunlar: Ya Ayşe, ürfuki fe inna bir iza irade bi ehlibeytin hayran edhale aleyhimer rizqa. Ya Ayşe, kocana karşı, çocuklarına karşı, etrafına karşı, yanındaki hizmet edenlere karşı daima rızıkla daima ruh ile iyilikle, güzellikle sevgiyle, muhabbetle hürmet tarzında ve tavrında muamele edecek olursan Cenab-ı Halık-ı razı olur Allah bir evin ehline ve iyaline saadet takdir etsi mi aralarına ruh ve mülayemeti yumuşak muameleyi koy bu söyleyin müminin kardeşim sana cehennemden külliyen uzak Azaftan külliyen uzak. Cenab-ı Hakk'ın tehdit ve gazabından bundan külliyen uzak kalmayı aziz ediyormuşsun. Peygamber'in sözüne yine kulak ver. Bakınız ahir zaman Peygamberini buyuruyorlar. Bir gün ashabıyla ile hasbuhal ediyor ve buyuruyorlar ki: Ela ucbiruküm bimen yuhara muallenlar elbimen tuhara mualehinlar. Cesihi ateşe haram olan. ...ve ateş, cesedine haram olan bir mümini haber vereyim mi ey ashabım ve ümmetim? Mümin kardeşlerim ben de size olduğu gibi söylüyorum. Size cesedi cehenneme haram olan ve cehennem ateşi o kimseye haram kılınan Allah tarafından... ...saadet sahibi bir Müslümanın vasfını haber vereyim mi? İstiyor musunuz? Cehennemden külliyen uzak ve ateş size haram olsun. Hangi yolu takip edeceksiniz? Peygamberimiz buyuruyorlar ki: "Tuharramı ala külli hayyinin layyinin sehlin." Evinde ailesine, çoluk çocuğuna ve kendisine, kendisine hizmet edenlere karşı hoş kelam sahibi, yumuşak muamele sahibi, müsamaha sahibi kimseye cehennem haramdır." buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Kardeşlerim, bunu defterinize yazın. Ve evinizdeki bütün tatbikatınızda bu hadis-i şerifi aileniz ve nefsinizde sık sık okuyunuz. Evinle çoluk çocuğuna karşı dinetle muamele, yumuşak söz ve mümkün olduğu kadar müsamaha eden insanları, vücudu cehenneme haram, cehennem ateşinden de onlara haram olacaktır buyuruyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Müslümanlar şunu da ayrıca ifade ediyorum. Bir zat gece sabahlara kadar nafile namaz kılsa... Dikkat buyurunuz. Bir zat gece sabahlara kadar nafile namaz kılsa, nafile, gündüz akşama kadar da yıl orucu tutsa, fakat ahlakı sert, kalbi merhametsiz, hitabı kırıcı ve bununla beraber aile hayatında geçimsiz olsa bir kimse sabaha kadar ibadet ediyor, akşama kadar oruç tutuyor. Diğer bir kimse, diğer bir kimse namazlarını kılıyor, oruçlarını tutuyor, zekasını veriyor, vazifesine devam ediyor. Fakat aile hayatında bal mumu gibi, bal mumu gibi yumuşak bir insan, pamuk gibi yumuşak bir insan, ipek tabiatlı bir kimse, ipek tabiatlı bir kimse ömür geçirmiş de bir yaş daha baş koyduğu ailesini bir defa dahi kırmamış, rencide etmemiş bir Müslüman ele alınız. Muhterem Müslümanlar, acaba şu fazilet sahibi insan mı Allah'ça makbuldur? Yoksa sabahlara kadar ibadet, akşamlara kadar oluşturup da tabiatı sert, kırıcı ve yıkıcı bir insan, ailesinde çocuğunun ve ailesinin gönlünü kıran bir insan mı daha makbuldür? Mümin kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'e soruyorum, Allahü Vesselam Efendimiz cevap olarak buyuruyorlar ki: innel Adde leyudrikü bil hilmi el derecete saîm sa il Kul hilmiyetiyle, kul vakariyle, kul ağır başlığıyla, kul aile saadeti içerisinde yaptığı müsamahası ve hoş tabiatıyla sabahlara kadar qaîn, akşamlara kadar oruçlu olan kimselerin derecesini elde eder, haiz olur ve geçer, ona bali olur, onu geride bile bırakır, buluyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bakımdan muhtemelen Müslümanlar yine bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, اِنَّ اللّٰهَ رَف۪يكُنْ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي Allah rafiktir, yani kullarını sever, kullarına ünsiyetle muamele eder, kullarına hoş muamele eden razı ve hoşnut olur, şu halde kardeşlarınıza, ailenize yaptığınız bütün muameyatınızda ruhla dikkat ediniz ki Rabbiniz sizden razı olsun ve sevsin. Hocam bu hilmiyette nasıl olalım? Size bir misal vereyim muhterem Müslümanlar. Yapabilirseniz böyle olmuş. Yapabilirseniz diyorum. İnsanın hakikaten toprak gibi olması misalimden evvel şu sözü söyleyeyim. Hem teyitte kayıtlı olsun hem de serinde muhterem Müslümanlar. Mevlana'ya isnat edilen bir büyük sözü vardır. Yani kelamül mülük, mülükül kelam derler. Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür. Sözlerin büyüğü olan bu sözü unutma. Etüridü, entetire ile sema'i i me'al-melaiketil Mümin kardeşlerim, meleklerle beraber melekut semalarında uçmak ister misiniz? Meleklerle beraber melekut semalarında uçmak ister misiniz? Ruhan meleklerden yüksek olmak ister misiniz? Allahınız meleklerden razı olduğundan daha çok sizden razı olsun. Arzu eder misiniz Müslümanlar olarak? Hocam biz insanız. Onların hiç insan olgu meleklerin üstüne fevkine çıkabilir mi? Onlarda nefis yok, onlarda şehvet yok, onlarda kötülük yok. Nurdan yaratılmış mahluklar Allah'a daima itaat ederler. Biz ise insanız, nefsimize uyarız, şehvetimize uyarız, bazen küfürlükler ederiz. İnsan meleklerin soykuna çıkar mı? Mümin kardeşlerim, insan aklı selimine uymak suretiyle Allah'ın emrini tutarak yükselir. Yükselir, yükselir, yükselir meleklerin soykuna çıkar. İnsan şehvetine uyarak, nefsine uyarak, şeytana uyarak alçalır, alçalır, hayvanlardan aşağıya iner. Bunu unutmayın. İnsanoğlu iki kutupta toplanır. Birisi meleklerden üstün, birisi hayvanattan ve hainden aşağıya. Aşağı İslam ve imana sahip olan bir kardeşim, aklı selimine tabi olup Mevlasının emrini tuttu mu, meleklerin fevkine çıkar mümin kardeşlerim, zerre kadar tereddüt etmeyiniz. Onun için Mevlana'mız öyle diyor. Melekus semalarında meleklerle beraber zevelan etmek ister misin? Sözüme dikkat et! Kün fiş şefkatî keşşems. Mahlukata şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Yalnız ailene değil, yalnız evladına değil, mahlukata şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Güneş nasıl? Herkese sıcağını, herkese ışığını saçar, kimseyi mahrum etmez. Sen de güneş gibi ışığını ve sıcağını, hizmetini ve muhabbetini herkese dağıl. Bir, mahlukata şefkat ve merhametle güneş gibi ol. وَسِي سَتْرِ الْاُيُوْ بِكَلَّيْلِ İnsanların, kardeşlerinin, dostların ayıplarını örtmekte adeta gece gibi ol. Mümin kardeşlerim, bir kimseden bir ayıp gördün mü? Bir kimsede bir kusur gördün mü? Bir kimsede bir noksanlıkla karşı karşıya geldin mi? onu örtmek de adeta gece gibi ol. Gece nasıl bütün ayıpları örter? Nasıl bütün kusurları saklar? Nasıl her tarafı simsiyah bir tülle tüllendirir? Sen de iyi bir mümin olmak için peygamber ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsan gece gibi ayıpları örtücü ol. Devam ediyor ikel Anamız. Tevazu <gülüyor> da Alçak gönüllülükte adeta toprak gibi ol. Müslüman kardeşim. Mağrur olma, mütekebbir olma, kendini beğenmiş olma, nası hakir görme, herkes benden aşağı, ben onlardan yükseyim deme. Kibir ve gurudan sakın, adeta tevazu da toprak gibi ol. Peygamberimiz öyleydi, büyükler öyleydi, Mevlana öyleydi, Şems öyleydi, İmam-ı Azam öyleydi. Bütün İslam büyüklerinde en büyük fazilet... İnsanı büyürsen en büyük meziyet tavrı tevazudur, Allah'ım cümlemize hakiki tevazu olup Ramazan Ramazan'da dersimiz müsait, günlerimiz müsait olursa tevazudan da ayrıca bahsederiz. Fakat şunu Peygamber Efendimiz'den nefleri muhterem Müslümanlar, ahi zaman Peygamber öyle buyuruyorlar, ''Mentavazı'a lillahi Allah ve men tekebbera Allah. ''Kim tevazu eder, kim alçak gönüllü olur?'' Kim? Müslümanlara karşı burun kırın etmez. Kim? Ayetindeki peygambere olan emri duyar, kanatlarını müminlerin böyle etrafına geler ve sererse o insan Allah'ın yükseltiği âli kılacağı insandır muhtemelen Müslümanlar. Cenab-ı Hak onu yükseltir. Ve men sekebbara kim gurur ederse, kim kibirlenirse, kim ben derse, kim alemde benden başka yoktur dersen Rabbimiz muhafaza vursun. Fakat vazâhullah, Cenab-ı Hak bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa o bir gün, o bir gün olmazsa diğer gün, bir gün kabzayı kudresi, kudretiyle yakasından tutup, mağruru sarsacaktır muhterem Müslümanlar. Nemrut, Nemrut, ilahlık, mabutluk davası eder ve mülk benimdir derdi. Ben şeyimdir diye iddia ederdi. Fakat muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak o mağrur insanı, mahlukatın en zayıf olan, latif olarak söylüyorum, bir gözü kör, bir ayağı topal, bir kanadı kırık bir sivri sinekle kahretti. Sen ben mi diyorsun demek? Sen Rabbini tanımıyor musun demek? Sen bu alemin mülkleri benim mi diyorsun? Sen halikına demek gönül vermiyor musun? Kainasa ibret levhası olarak seni, Kör, topal, sakat bir sivrisinekle kahrediyorum buyuruyor Cenab-ı Hak ve helak ediyor Muhterem Sumallar. Hocam sivrisinek insanı nasıl kahreder diyeceksin? Allah isteyince kahreder Muhterem Sumallar. Bazen, bazen bir arının iğnesi kıt kıtlığa dokundu mu, nefes borusunu anide tıkar ve yok eder. Onun gibi sivrisinek Cenab-ı Hak kuvvet veriyor, burnundan kaçarak beynini kemiriyor ve nemrudu katlediyor. Allah'ımız cümlemizi gururdan muhafaza bolsun. Tevazu da arz gibi ol. Ve fil hilmi kelmeyit ailene, evladına, etrafına hilmiyetle muamele eden. Cenab-ı Hak'tan evvela kendim için nasip isterim muhtemesim olalım. Halim olmak, selim olmak, vakur olmak. Her ne pahası, olursa olsun mümkün olduğu kadar ve karını muhafaza eden bir insan olmak, ağır ağırbaşlıksa, Ölü gibi, ölü gibi. Din düşmanlarına karşı değil, vatan düşmanlarına karşı değil, mukaddesat düşmanlarına karşı değil, sancağımızın düşmanlarına karşı değil, bayrağımızın düşmanlarına karşı değil. Yanlış anlaşılmasın. Eşiddâ-ü alel küffâri ruhama beynehum. Cenab-ı Hak bunu tarif ediyor, hudut çiziyor. Aralarında kuzu gibi, koyun gibi. Gül gibi, konca gibi, ipek gibi insanlar, düşmanlara karşı yedi başlı, ejder gibi, del gibi, şiddetli, kuvvetli ve cesur insanlar. Kim bunlar? Kalbinde iman taşıyan kimseler. Rabbim cümlemizde bu iki zıttı ikimizde toplamak şerefini lütfeyler. Mümin kardeşlerine karşı gayet rahim ve şefik, gül gibi insan, iman ve mukaddesat düşmanlarına karşı dev gibi, ejder gibi kimse. Ezilletin alel mü'minine, e alel kafirin. Müminlere karşı zelil, kanatlarını ölü gibi yerlere sermiş. Fakat kafirlere karşı aziz, kavi, muhkem bir Müslüman. Rabbim lütfeyle. Beşinci olarak faziletin beşinci umdesi olarak Mevlana'mız, tekrar ediyorum hatırında kalsın Müslüman kardeşim. Mahlukata şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Ayıp örtücülük de gece gibi ol. Tevazu da toprak gibi ol. Hilmiyet ve ağırbaşlılık da ölü gibi ol müminlere karşı. Rencide etme ve kırma. Ve fiş sekayi, ken nehr-il cari, etrafına karşı sekayavette, cümetlikte, bilhassa Ramazanın ı Şerif'te. Bu mazurada inşallah müstakil bir dersimizi ayıracağız. Bütün kurumlara, hayır müesseselerine, mabetlere, Fakirlere, millet ve devlet müesseselerine yapacağın yardımda akan nehirler gibi ol. Misafirlere, gariplere, düşkünlere, biçarelere, kapına gelip el açan hakikaten hissetli ve namuslu yoksullara, muhterem Müslümanlar, hastahanelerde kalmış kimsesilere, hapishanelerde perişan duruma düşmüş elinden insan kimsesi olmayan mazlum ve masum insanlara, mazlum diyorum. İnsan bazen ...bir tehevüre kapılır... ...hiçbir kötülüğü olmadığı halde... ...bir kötülükle bakarsınız içeriye gidebilir muhterem şimalar... ...böyle olan bir kimseye de... ...komşu olarak, akraba olarak, yakını olarak... ...yardım etmek üzerimize vecibedir... ...sehavet ve cumhetlikte... ...akan nehirler gibi olun diye buyurular... ...meseleyi şuradan çıkarmıştım mümin kardeşlerim... Peygamber Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem ...devenin önünde... ashabla yanında... Deve Peygamber Efendimiz'in ayağına yüzlerini sürüyor ve gözünden yaş döküyor. Etrafında bulunanlar devenin secde etmesinden intibaha gelerek güya müfeil olarak bırak secde edeceğiz ya Resulallah. Hayır kula secde etmeyi emretseydim. Kadınların kocalarına secde etmesini emrederdim dedikten sonra devenin sahibine dönerek şunu söylediler mümin kardeşlerim. Mucizeler diyarındayız ya şimdi. Akıl ve mantık tavrını geçiyoruz. Harikalar alemindeyiz. Ahir zaman peygamberi, devenin sahibine, deve senden şikayet ediyor diyor. Sahibi deveden şikayet etmişti ya, deve senden şikayet ediyor diyor. Ne ediyor ya <gülüyor> Lisan-ı hali ve deve Resulullah'a diyor ki, Ya Resulallah, ben genciken, dinciken, yük taşırken sahiplerim bana bakarlardı. Şimdi ihtiyarladım, Uzak yollara ağır yük götüremiyorum diye rızgımı kestiler, samanımı kestiler, arpamı kestiler, suyuma bakmıyorlar, benim timarımı etmiyorlar. Kendilerinden Allah'ıma ve onun Resulüne şikayetçiyim diye gözünden yaş döküyor deve. <Gülüyor> Doğru mu diye sordu devenin sahibi gayet mahcup, perişan bir halde yüzü kızararak devenin söylediği aynı hakikattır ya Allah diyor. Evet efendim. Mümin kardeşlerim asıl sözümüz karı koca hukukuna dair idi. Sözü oradan açmıştık. Şimdi size kocanın karı üzerindeki hakkı karının koca üzerindeki hakkı efendinin hanım üzerindeki hakkı hanımın efendisi üzerindeki hakkına dair kısa şifre halinde bir şeyler söylemek isterim. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kocanın ailesi üzerinde hakkına dair uzatmıyor işi, madde halinde kısaca söylüyor. Hakk-u zevci alâ zevcetihi, ellâ sesûme tatavu'an illâ biiznihi, fe'infe'alet, ca'at ve ataşet ve lâ yukbelü Kadın, kocasına o kadar itaat edecek, o kadar hürmet edecek, o kadar bağlı olacak, sözünü o kadar dinleyecek ki, İzni olmadan nasile oruç dahi tutmayacak. Ramazan orucunu tutacak Muhterem müsterem Ramazan farzdır. Kocası müsaade etmese dahi kadın Ramazan orucunu tutar. La mahlukin in de halik bir kimse halika isyan edici emir verdi mi ona itaat edilmez. Halika isyanla mahluka itaatta bulunulmaz Muhterem Sıralar. Binan Ramazan orucunu tutar, namazını kılar. Diğer cihetlerde, nafile mavzuğunda kocasından izin almadan nafile oruç, Ramazan dışında oruç dahi tutmaz. Kocası izin verirse tutar. Vermediği takdirde sofulluk eder de kadın ben oruç tutacağım derse, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Caat ve ataşat, susamış ve acıkmış olur ve la lükbele kendisinden bu ibadet kabul edilmez. Devam ediyor Peygamber Efendimiz kocasına yine o kadar itaat edecek ki ve beytiha illa bir izni evinden efendisinin izni olmadan çıkmayacak evinden efendisinin izni olmadan çıkmayacak Sein imtahalet kocası izin vermeden bir yere giderse şu komşuya gitmeyeceksin diyor kadını biraz terbiyesiz görüyorum ahlakını bozabilir diyor efendi bu ya komşusunu az çok tanıyor, kadını biraz ahlaksız görüyorum, sen de aksi tesir yapabilir, kocasıyla her gün öyle arbede çıkarıyor, sen de gidersen onun huyuyla huy dönersin, ailevi saadetimiz sarsılır, binaenaleyh şu komşuya gitmeyeceksin, diyor. Mesela, ben izin vermeden sinemaya gitmeyeceksin, diyor. Parka, parka, oturmayacaksın, diyor. Koca bu, aile reisi, evin efendisi ya, kadıncağız eğer itaat etmez de kocasının gitmeyeceksin dediği yere giderse, Melaiketi. Bütün melekler o kimseye lanet ederler o kadıncağıza. Hatta rahmet melekleri, yerin melekleri, semanın melekleri, azap melekleri, hatta terkia evine dönünceye kadar o kadıncağıza lanet ederler. Muhterem Müslümanlar, ile üzerine yarım okka kokuyu sürüp ve dışarıya çıkan bir hanımın halini düşünür. Kocasının, kocasının, Maaşı azdır. Serveti müsait değildir. Günlük, günlük masraf olarak illa gidecek berberin önüne oturacak, illa yarım okka kolonya kullanacak, şu masrafı var, bu masrafı var. Efendicağız bir ömür geçirir yakası borçtan ve dersten kurtulmaz. Evet, bir ömür geçirir yakası borçtan ve dersten kurtulmaz. Her evet. ay başında maaşı alır borca yatırır. Maaşı alır borca yatırır. Ey hanımefendi, Asıl şu halinle sen biraz sıkılmalısın canım. Namuslu, terbiyeli, iffetli aile reisini bu kadar tevişan ve derbeder bırakmaya... ...lüksiyatın ve israfınla aile yuvasını, çocukların rızkını ve katının parasını... ...lükse vermeye artık caiz olmaz bu da efendim. Böyle olunca Cenab-ı halık Zülcelal bu kadından razı olmuyor muhterem Müslümanlar. Bunun dışında, bunun dışında kadının ufak tefek ezaları olsa, cefaları olsa... Erkek de bunları çekecek muhterem Müslümanlar. Bunlara katlanacak. Emrini tutuyor. Dışarıya çıkmıyor. Kocasına karşı sadakati var. Evine karşı sadakati var. Fakat bir aile olarak bazen kadındır. Hani eski ata tabiriyle eksikliği falan verir muhterem Müslümanlar. Şimdi gerçi hanımlar eksikliği pek kabul etmiyorlar. Biraz yükseklik olmayı istiyorlar muhterem Müslümanlar ama ne olsa kadındırlar, eksikliğidirler. Yani kimsenin Kanına, damarına dokunmasın. Bir zamanlar gazetede okumuştum bir latifeyi, arz edeyim size muhterem Müslümanlar. Gazeteci bu ya, eline kalemi aldı mı her türlü latifeyi yazar. Önüne duramazsın. Hanımlar diyor şimdi erkeklerle, illa biz müsaeriyiz diyorlar diyor. Hakim olmuyor muyuz? Oluyoruz. Avukat olmuyor muyuz? Oluyoruz. Hatta belediye reisi? Oluyoruz. Hatta Tayland'da başdakil olmuyor muyuz? Oluyoruz. Oluyoruz, oluyoruz. Her şey oluyoruz. Binaenle erkeklerin kalır? Diyorlar diyor. Muharriz diyor ki, her şeyin neyse yaşlı senin sesini mi yapalım? Bir, bir, bir türlü sesin erkek olmuyor diyor. <gülüyor> Konuşmanla, sesinle tavırınla, edanla her tarafın kadının deyip, deyip, deyip duruyor diyor. Sen hala erkekten müsaavi imzasındasın diyor. Müslüman kardeşlerim, Cenab-ı Hak kadını kadın olarak yaratmıştır. Erkeği erkek olarak yaratmıştır. Mevla her iki tarafa da. Kendi haysiyet ve şeref hududu içerisinde bir hayat devam ettirmeyi nasip ve mukadder buyursun. Mümin kardeşlerim, kadınların erkekler üzerinde hakkı yok mu? O da var. Kayıtsız, kayıtsız, şartsız değildir. Kadının da erkeği üzerinde hakkı vardır muhterem Müslümanlar. Ebülleysi Şemerkandî diye meşhur bir zah var. Şemerkand alimlerinden. Ebülleysi. Kadının... Kocası üzerinde beş tane hakkı vardır diyor Muhterem Müslümanlar. Bunlar, bunlar İslami ölçülerle konuşulmuştur. Bunun dışında başka hak iddia eden kadınlara, hanımlara diyeceğimiz yok Muhterem Müslümanlar. Bir camiye gelen, namazını kılan, Allah'ına inanan, ebedi saadet isteyen hanım kardeşlerimize hesap ediyoruz. İslami ölçüler dairesinde. Bunun dışında yok hoca sen noksan söyledin. Bizim şu hakkımız da var, bu hakkımız da var diyenler için bir şey demiyoruz. Allahu Zülcelal nemize hakiki uyanış yolu seferisini muhterem sumalar. Evet. Birincisi en yux min verayet fetir velaya daha entahuce min Kadını koca iltifası anmaya bırakmayacak muhterem sumalar. Birincisi bu. Yani ...kadını yaya kaldırımı metaı yapmayacak. Kocanın birinci vazifesi bu. Rızgını getirecek, elbisesini kestirecek, güzelce mantosunu yapacak, başının örtüsünü alacak, ihtiyaçlarını görecek. Kadın, kocam benim ihtiyacımı görmüyor, görmüyor diye yaya kaldırımı metaı haline gelmeyecek. Kocanın birinci vazifesi, kadının efendisi vermek birinci hakkı bu. Kadının ailesinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek, maddi bakımdan bir. İkincisi ve en ve en yüallimeha ahcam din yolunda, irfan yolunda, fazilet yolunda ona lazım olan şeyleri koca olarak öğretecek veya öğretecek, koca tutacak veya öğretici eserler alacak eve. Kadının namazı var. Kadının orucu var, zenginse zekatı var, haç farz olmuşsa hacca götürecek, getirecek muhterem Müslümanlar. Bununla beraber ay hali var, yani haiz hali var, nifas hali var. Hamd-i zaman birçok ahkamı vardır. Onlara dair bütün malumatı öğrenecek gelip hanımına öğretecek veya eser okumak suretiyle, okutmak suretiyle öğretecek veya hoca tutacak yaşlı, terbiyeli, namuslu bir insandan... ...Kur'an okumasını temin edecek değil mi muhterem Müslümanlar? Bilmediğini öğretecek iki. Üçüncüsü, kel ve selâ. Mesela adres gibi, namaz gibi, oruç gibi diye kaydetmişim. Ve en yit'ime minel halal Aile evde oturduğu için bilemez, kocası namuslu lokma yedirecek, halaldan kazanacak, ailesinin sütünü haram etmeyecek muhterem Müslümanlar. Rüşvetçi, hain, sahtekâr, terazisine dikkat etmez... Metresine dikkat etmez, ölçülerine dikkat etmez, yetim hakkına, dur kadın hakkına, komşu hakkına tecavüz eder. Getirdiği halal mıdır, haram mıdır demeden ailesini infak ederse, kadıncağızın kocasında hakkı vardır. Halal getirmediğinden dolayı yevimi cezada kocasının yakasına sarılabilir Muhterem Müslümanlar. Evinden çıkıyor, sabahleyin ailesi kapısının arkasına kadar iniyor. Muhterem Müslümanlar, kapısının arkasına kadar iniyor diyorum, evet. Bir hanımcağız İslami ölçülerle sabahlayın kocasını tabii müsaitse durumu kapısının arkasına kadar inip neşeyle ve dua ederek çıkarırsa ve akşam geldiği zaman tebessümle hoş muameleyle karşılarsa kocasına karşı vazifesini yapmış olacaktır ve o evde hakiki nizam İslam'ın arzu ettiği ülfet ve sevgi vardır. Aksi halde geldiğinde yüzüne bakmaz giderken de arkasından güle güle dahi demezse o hanımcağız İslami ve hatta insani vazifelerini kocasına karşı yapmamış oluyor. Hakkını vermiyor kocasının ki layıkıyla hak beklesin ama öyle değil. Terziyeli, karakterli, namuslu bir kadın sabahleyin giderken arkasından dua ediyor. Nasıl dua ediyor? Neneğin dua ettiği gibi Müslüman kardeşim. Arşa kadar Mevla yeşersin diyor, tuttuğun altın olsun diyor. Mevla su gibi devlet versin diyor, o eski nenelerimizin annelerimizin duaları ya bunlar, bunlarda çok mühim manalar gizli muhterem sunalar. Kocasına tuttuğum altın olsun diyor, Allah'ın seni muhafaza etsin diyor, hatta bütün kötülük ve ahlaksızlıklardan ve ahlaksızların şerrinden de seni vikay etsin diye dua ediyor. Sen böyle bir hanıma akşam dönerken elinde hala rızk getirmek, ifsetli ve namuslu rızk getirmek mecburiyetindesin icdanınıza, irfanınıza, bilginize, anlayışınıza, zekâvesinize, insaf örtülerini de hitap ederek söylüyorum. Maymunun neslinlerin demekte de ne fazilet var ki Hazreti Adem'in oğlu değilim diye tepiniyor illa. Yok hocam bu senin anladığın gibi değil. Burada bir suikast var. Hazreti Adem'i beşeriyete unutturmak için konulmuş bir prensipir diye yaş döküldü ve geri döndü. Peygamber sözü çünkü itiraz edilmez. Hemen arkasından Peygamberimiz Hazreti Aişe annemize işaret ettiler. Git söyle kendisine cennete ihtiyar olarak girmeyecek demek istedik. Genç olarak girecek buyurdular. Evet hanım. İhtiyar cennete girmez. İhtiyar olarak saçı ağarmış, böyle beli kamburlamış bir halde değil. 33 yaşında böyle tertemiz ve pırıl pırıl bir delikanlı olarak cennete girecek de demek istedim. Diyor ve kadıncağız artık o ağlama ve teessür gözyaşı, neşe gözyaşına inkılap etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a şükrederek gidiyor. Muhtemelen Müslümanlar, cennete herkes, herkes delikanlı olarak 33 yaşında kuvveti, kudretiyle bu haliyle girecek, Rabbimiz dut edecek, İslam duyuracak. Herkesin orada sakalı olmayacak. Dünyada sakaldan namusleti sana nereden geldi Allah'a? Namus kemallere, mitap paşalara kadar... Fotoğraflarına bakınız, hep sakallı. Bu tiksinle hasret ve niyeti sana nereden geldi? Bu, bu nereden bulastı rica ederim. Senin eski Türk seçiyende bu hal yoktu. Ama yine de, yine de açık olarak söylüyorum ben, hakikat gizlenmez. Cennete girerken sevine dursunlar, sakallı girmeyecekler. Yalnız bir zat cennete sakallı olacak. Bir kimse. Bütün beşeriyetle insanlığın babası Hazreti Adem. Selamü Aleyküm. Ona da yakışır değil muhterem Müslümanlar. Bütün beşeriyetin babası olarak tek insan Hazreti Adem cennette sakallı olacak. Diğerleri herkes civanlık ve delikanlı olduğu halde Allahu Teala'nın ilahisine kavuşacaklar. Rabbim o günün saadetinden bizleri mahrum etmesin inşallahü teala. Müslüman kardeşlerim hakiki İslamiyet, hakiki Müslümanlık ne büyük zevktir, ne büyük neşedir. Rabbimizül Celalimiz bu eden, bu olgunluktan gönüllerimizi mahrum bırakmasın inşallah. Şunu söylüyorduk, koca karısına hiçbir cihetle, Rabbi Zülcelal'imizin lutfu keremiyle teşhis ettiği yuvasında zulmedemez, onu dövemez, ona herhangi bir suretle fena muamele edemez. Eski takdirde ki İslamiyet kadına layık olduğu değeri vermiştir bu teren sumavar. O kadar vermiştir ki, bir erkek için dünyanın en büyük saadeti saliha ve namuslu bir hanıma sahip olmasıdır diyerek vermişlerdir. Hatta Peygamber Efendimiz, dört şey saadet alameti buyuruyorlar. Mümin kardeşim, dört şey maddi hayatımızda saadet alametidir. Birisi, elmer etü saliha. Namuslu bir hanıma sahip olmak saadet alameti. İkincisi, vel beysül fiir geniş, bol bir ev. Üçüncüsü, vel merkebül henni, iyi bir binit. Dördüncüsü, vel carus fali, ahlaklı, terbiyeli bir komşu. Bir kimsenin ailesi ahlaklı, komşusu terbiyeli, evi geniş, güzel de bir biniti varsa eğer, huylu bir biniti, huysuz olmayacak bu selam güzel huylu bir biniti, artık zamanımızın biniti bakımından en normali neyse sen kıyas olarak onu tut mümin kardeşim. Olduğu takdirde böyle olursa dört şeye sahip olmak saadet alametidir. Dört şey de şakavet, uğursuzluk, bahıtsızlık ala alametidir. Ailenin facire ve fasıka itaatsız olması. Muhtemelen Müslümanlar. Aile terbiyesini muhafaza etmez de kocasına asi olursa bir. İkincisi çok dar ve kullanışsız bir ev. Üçüncüsü ahlaksız ve perişan bir komşu. Radyosundan Radyosunun sesinden tutunuz muhtemelen Müslümanlar, içkili haliyle bağır, bağırmaları ve çığlıklarına varıncaya kadar. Komşu, komşusunu rahatsız ederse, ''Hocam, radyonun sesi de zulüm müdür komşuya?'' Evin de radyonu duyacak kadar açarsın. Hem de bu medeniyet icabı Müslüman kardeşim. İslam icabı, insanlık icabı, medenilik icabıdır. Radyomu madem dinleyeceksin, kulağın duyacak kadar, ailen dinleyecek kadar açarsın. Yoksa pencereyi arkasına kadar gerer, radyoyla köküne kadar açar. Ondan sonra bir mahalle halkının namazı var, niyazı var, hasbuhali var, misafiri var, sohbeti var, rahatsızı var, hastası var. Muhtemiz malar saatlerce onu ala frangala Türk Türkçesiyle efendim, artık rahatsız eder. Rabbimiz muhafaza bulsun. Böyle bir komşu da şikayet edilecek konudur muhterem cemaatlar cenab-ı aliyye izzet-i amaye tufun ve selamün alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha